1153 numaralı konu İbni Mesud ve Selman'ın teheccüd namazları Evet bir gece Abdullah bin Mesud'un yanında geceledim gecenin evvelinde uyuduktan sonra kalktı namaz kıldı Haye mescidi imamının okuduğu gibi tane tane okuyor ve okuduğunu tekrarlamıyordu ancak yanındakiler sesini duyardı sesinde name yoktu geceden akşam ezanı ile cemaatın akşam namazından dağılışı kadar bir zaman kalınca kalkıp vitir namazını kıldı